Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında buluşmaktan e, mutlu olduğumuzu yeniden söylemek isteriz. E, bu haftaki konuğumuz e, Sayın İsa Çelik. Ee, İsa abi hoş geldiniz Hoş bulduk Kendilerini hatırlayacaksınız yani programımız anlamında hatırlayacaksınız diyorum ee, Zannediyorum ki dördüncü kez konuğumuz oluyor Bundan da şeref duyduğumuzu belirtmek isterim Şimdi e, sevgili İsa Çelik'in e, Sevgili dostumun e, Sanatta 55. yılı önümüzdeki yıl kutlanıyor Kutlanıyor diyorum Sadece kendisi kutlamıyor. Bunu ülkemiz kutluyor 55 yıllık bir çaba 100 akı bir çaba ee, elbette ki e, gerçek e, görkemine ulaşmalı. Ne kadar ulaşır ulaşmaz onu bilmiyorum ama e, zannediyorum ki İsa Çelik de sanat alıcısına yaptıklarıyla, verdikleriyle, aktardıklarıyla e, mutludur. Şimdi e, 55. yıl kutlamasında e, İsa resimleri, fotoğraflar, yani yaptığı resimler, kendisi resim yapmak denir, fotoğraf yapmak der... Resimler, fotoğraflar, grafikler, kitap kapakları, e, seramikler bunların tümü e, bir arada sergilerde yer alacak. Elbette ki diyorum sempozyumlar, açık oturumlar da olacaktır. Yayınlar yapılacaktır. İsa abi tekrar hoş gelmişsiniz derken şuradan başlamak istiyorum. Tam da e, yeri bence. Şimdi toroslardan yeri döndünüz. Evet. Bir e, fotoğraf sanatçısının, bir yazarın, bir sanat, genel olarak bir sanatçının... E, Toroslara gitmesi, dağlara gitmesi değil de... ...bulunduğu mekandan başka bir mekana gitmesi nedir? Yani herhalde bu bilet alıp gitmekten... farklı bir şeydir. Tabii. Bunun ön hazırlığı nedir? Neden o yer seçilir? Örneğin neden şimdi Toroslar? Ben bir insan fotoğrafçısıyım aslında. Ee, i̇nsan olan her yer beni ilgilendirir. Ya da... ...insana ilişkin olan her yer beni ilgilendirir. Salt Toroslar değil... Bir gittiğim yere 30 kez, 40 kez gittiğim olmuştur. Şimdi ülkemiz dağıyla, taşıyla, toprağıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, tarihsel kalıntılarıyla bitmez tükenmez bir ülke. Bir fotograf sanatçısı olarak, bir yazar olarak, bir grafiker olarak daha da önemlisi dünyada yaşayan bir adam olarak, bir insan olarak Anadolu toprakları, Anadolu topraklarında... ...olup bitenler... ...daha önce olup bitmiş olanlar... ...şimdi olup bitmekte olanlar... ...benim sonsuz ilgimi çeker... ...çekiyor ve bundan sonra da çekecek... ...şimdi... Ee, ...Cilo dağlarından... ...Toroslara... ...Erciyes'ten ne bileyim nereye kadar... Ee, ...her yeri... ...her zaman harmanlarım... ...şimdi... fotoğrafçılar bir yere... ...jandarmadan evvel gider... ...jandarma bir vukuat varsa gider oraya... Tabii. ...bir olay olduysa gider... ...yoksa ne işi var orada... Tabii. Ee, ...oysa fotoğrafçı ...gider, görür... ...ve size onları göstermeye çabalar... ...bizim işimiz bu... Evet. ...şimdi... ...toroslara niye gittim... ...ha önce şeyi söyleyeyim... Ee, ...bir yere... ...otobüs bileti alıp... ...gitseniz de olur tabi... Ee, ...ya da arabanız atladınız... ...gittiniz... Ama oraya giderken ders çalışmak gerekiyor. Nereye gidecekseniz... ...bu Divriği Ulu Cami olabilir... ...ne bileyim Şikeftan olabilir... ...Hasan Keyif olabilir... ...Gülnar Meydancı Kaleye'ye gidiyor olabilirsiniz... ...Truva'ya gidiyor... ...vesaire vesaire... ...şimdi dersini çalışmadan... ...o yöre hakkında... E, ...kitaplar okumadan... ...bilgi edinmeden giderseniz... ...öyle bakarsınız... ...ha burada iki sütun var... ...burada bilmem bir şey var dersiniz... ...ama... Bir takım kitaplar okursanız, bir takım bilgilerle donanırsanız e, orada kimler yaşamış, niçin yaşamışlar, nasıl yaşamışlar onları daha iyi kavrarsınız. Hele bir fotoğrafçıysanız salt, hoş görüntü avcılığı peşinde değil, daha sorumlu bir fotoğraf anlayışıyla gitmiş, fotoğrafınızı çekmiş Uşkusuz. ve yapmış olursunuz. Uşkusuz. Peki burada şunu sormak istiyorum İsa evet. tam da bence yine yeri ikinci defa söylüyorum ama. Şimdi e, herhalde bir seçme vardır gidilecek yere öyle ya. Tabii. Yani sizin bilet alıp gitmek diye ifade ettiğiniz şey değil kuşkusuz. Bir seçme vardır yani tamamen e, e, özgürce söylüyorum. Yani e, ışığı ışığın şu halini, e halini ben e, şu mekanda görmek isterim ve bunun fotoğrafını yapmak isterim ya da hikayesini yazmak isterim ya da motifini kullanmak isterim vesaire. Diye herhalde bir şey vardır değil mi? Var tabii. Yoksa yani e, A bölümünden başlayıp da Z'ye kadar sıradan gideyim diye elbette ki kuşkusuz. Yok öyle bir şey yoksa. Şey zaten. Yok kuşkusuz. Yok. Şimdi yani ge gezgin şey değil, gezmenin anlamı olan. Tabi. Değil mi? Bir, bir, şimdi evet. baştan ben insan fotoğrafçısıyım dedim ya. Evet. İki türlü şey uyguluyorum. Bir tanesi şu. Ee, eskiden, hoş bir anekdot şimdi. Eskiden otobüsler kapıdan kalkardı. Evet, evet. Ben de tam çıkmakta olan otobüse yetişirdim. Yani tam kapıdan çıkacak... Evet. E, ...Muavin'e el kaldırırdım. Evet. Muavin açardı kapıyı, arka kapıyı girerdim. Nereye abi derdi? Nereye olursa. Adam kötü kötü bakıyor. Nasıl nereye olursa. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz atıyorum Lapseki'ye gidiyoruz. E tamam olsun diyorum. Şimdi olsun ne demek ...buradan kastım idi, ...insan olan bir yer olsun... ...hiç fark etmiyor benim için... ...o sırada... E, ...tutalım ki... E, ...harman zamanı... ...tutalım ki... ...böyle harmanlar... ...işte sürülüyor... ...bünen ne oluyor... E, i̇nsan olan bir yerde ineceğim... ...şimdi... ...adam... ...tuhaf tuhaf bakıyor... ...yola çıkıyoruz... ...yolda olmadık dağın başında... ...ben bir harman görüyorum... ...ya da başka bir şey görüyorum... ...ben burada ineceğim diyorum... ...gelmedik diyor Lapseki'ye... ...benim derdim Lapseki değil ki... Tabii, ...insan... Tabii. ...şimdi birincisi böyle dolaşıyorum... ...o sırada oradaki işimi bitiririm... ...ilk gelen otobüse biner başka bir yere giderim... ...dim... ...böyle böyle... ...Anadolu'yu pek çok dolaştım... ...ikinci şey... ...tutalım ki... ...Efes özledim... ...ya da Trabzon-Sümela... ...özledim... ...ya da ne bileyim... ...Hakkari-Cilo Dağları... ...canım çekti o sırada... Güzel. Ee, ona göre programımı yapıp oraya kalkıp gidiyorum. Ha şimdi şu sorulabilir. Tamam Cilo Dağları'na gittin ya da Efes'e gittin. Ee, Salt Efes harabelerini mi çek Hayır ben bir fotoğrafçıyım, Ben bir hikayeciyim, bir yazarım. O sırada önüme gelen her şeye bakarım. Yani söz gelimi, söz gelimi e, orada gördüğüm şimdiye kadar görmediğim bir çiçeği tutar. Güzel. Ee, yaprağını <gülüyor> kovcalar ve koklarım. Değil mi? Ne bileyim bir taşı bir taşa vurar, kırır, kırar ve koklarım. Her şeye bakarım ben. Yani Salt-Efes'e gittim diye e, Salt-Efes fotoğrafı değil tabii ki. Böyle dolaştık. Evet. Peki bu sizin deyiminiz de, fotoğraf yapma e, çalışmaları sırasında. yeni toroslara dönelim tabii İsa abi bence. Çünkü tabii. E, sevgili dinleyiciler, ben e, programdan önce de e, sevgili İsa Çelik'te biraz sohbet etme imkanı buldum. Yani e, hakikaten heyecanlandım doğrusu. Toroslar ve fotoğraf ve onun arkasındaki sanat kuşkusuz. E, onda, onları da e, sizinle paylaşmasını e, rica ettim, edeceğim e, İsa Çelik'ten. Şimdi e, fotoğraf yapma e, çalışmaları sırasında aynı zamanda... Hikayeleriniz içinde kuşkusuz motifler geliyordur, değil mi? Kuşkusuz. abi Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Hep birbirinden tabii. ayrılır şeyler değil elbette. Tabii, ki. tabii. Ki. Zaten sizin hikayelerinizden e, bence bir okuyucu olarak kuşkusuz söylüyorum e, üstün yanlarından biri de olağanüstü görselliği. Teşekkür ederim. Yani e, bir pentür fakat arkasında olağanüstü bir şiir. Teşekkür ederim. Evet. Yani bunu bir okuyucu olarak paylaşmak isterim doğrusu. Evet. Gelelim Toroslardan bu soruya. E, fotoğraf yapmak, edebiyat, sanat, diğer alanlar. Şimdi torosları hemen bitirmeyelim. Evet. Çünkü toroslar bitirmeyelim. aslında 10 program çek sürecek kadar bir şey ama... E, ...niye gittim en son? Şunun için gitmiştim. Benim çocukluğumda Gülnar'ın Beydili e, köyünde... ...benim anamın babamın köyünde... E, ...cavır inleri vardı. Yani eskiden kalan mağaralar vardı... ...yerli halk cavur inleri derdi ona... ...yani yavur inleri derdi. O cavur inlerinde... E, ...kayar isimleri vardı. Kimsenin bilmediği. Şu anda kimse... ...bilmiyordu. E, gene benim çocukluğumda... ...orada, o inlerin... ...önünde, bu stüdyonun... ...büyüklüğünde, belki birazcık daha büyük... ...bir e, fosil vardı. Hayvan fosili. Ve nenem bana... E, ...ben uslu bir çocuktu ama... ...bak yaramazlık yaparsan... Allah böyle taş eder derdi. Heh, tabii. 2000 yılında tekrar gittiğimde kalktım e, onu görmeye gittim. Ne vaziyette fosil diye. E, ne yazık ki kırmışlar su şebekesinin taşları olarak buyurun. parça parça buyurun, döşemişler. Buyurun, buyurun. Şimdi oradaki e, mağaralardaki e, Luvilerden yani Anadolu'nun en eski yerli halkından sonra e, Hititlerden ve Perslerden kalma kimi... Antik şeyler var. Onları arkeolog arkadaşlarla görmeye gittik. Ee, pek çoğu tabii on kadar yazılı e, resimli mağara gezdik. Kimsenin haberi yok. Lakin bir söylentiye göre benim Durmuş amcamın söylentisine göre bundan 75 kadar ya da 80 yıl kadar önce ünlü e, işte arkeolog... ...ya da arkeoloji kitapları yazan George Bean gelmiş ve oraları gezmişmiş. Böyle bir söylenti var. Hı -hı. Şimdi o e, mağaraları gezdik ne yazık ki e, pek bir şey kalmamış. Ortada tam tam resim denilecek bir şey kalmamış ama o resim kalıntıları vardı. Biz gene de hepsini e, enine boyuna çekmeye çalıştım. E, çok acı bir şey oldu... Gene ee, bu arada e, bizim köyün yani e, Beydili köyünden Gülnara yani İç Adanadolu'ya çıkılan bir yerdir orası e, Taşoluk diye bir çeşme vardı dağlardan gürül gürül sular akardı ve o çeşmenin etrafında yan tarafındaki kayalarda e, çok eski insanlardan kalan yazılar vardı. ...ben çocukluğumda bakardım bakardım... ...hiçbir anlam veremezdim... ...fakat söz gelimi bir keçi... ...ve bir melengiç ağacını... ...keçi ayaklarını kaldırmış... ...ön ayaklarını... ...yani ölümsüzlük ağacı bizim oranın... ...tabii ki bizde en çok melengiç... ...var dağlarda... ...ona bakardım... ...çok içim böyle huzur dolardı... ...ve çok sonraları... ...öğrendik ki... ...bu Kıpçak Türklerinden kalma yazıtlarmış... Evet. ...ve ve Hı. acı bir şey ee, kepçeleri dayamışlar bütün o yazıtları hepsini harap etmişler ya, korkunç bir şey bu korkunç. inanılacak bir şey değil gibi değil inanılacak şey değil yani, yani bu bu insan öyle bir şey olabilir mi bu insanın vandalizmi hayret değil mi yani, yani olur şey akıl değil. alacak işte akıl yani. alacak şey değil küçücük bir çömlek parçasını Tabii. başka uluslar Tabii. göklere çıkartıyor Tabii. bak şimdi ülkücüm bizim ...hazır yeri gelmişken... ...Lütfen. Ee, ...Anadolu'da... ...bizim bilebildiğimiz... ...42-52... ...uygarlık... ...gelmiş geçmiş. Ee, Anadolu'da gene... 5000 bin civarında... ...mağara var, saptanmış. Bakın İstanbul'un hemen şurada... E, ...yarım saat... ...45 dakika ötemizde... E, ...Küçükçekmece'de... ...Avrupa kıtasının... ...Avrupa kıtası, ha. altını çiziyorum üç beş defa. İlk yerleşim, insan yerleşimi olan mağara var. Yarımburgaz mağarası. Çok mağaza. ilginç. Şurada, Çok, ya, ya. şurada az ötemizde. Ya. Ben geçen yıl öğrencilerimi götürdüm. Özel öğrencilerimi, fotoğraf öğrencilerimi. Ne yazık ki harap edilmiş. Eski zamanlarda biliyordum bu Yarımburgaz mağarasında, mağaralarında... ...film çalışmaları yaptıklarını ama... ...yine biliyordum ki işte... ...bir takım demirlerle falan... ...önü kapatıldı diye... ...hayır en son... E, ...geçenlerde gazete haberi olarak da çıkmıştı... ...bu Yarımburgaz mağaralarındaki... ...film çalışmaları sırasında... E, ...berbat etmişler... ...demeye çalıştığım şu... E, ...ülkemiz o kadar zengin... ...o kadar zengin, o kadar zengin ki... ...şimdi ben Mersin'den... ...arabayı... E, ...60 kilometre hıza ayarlattırıyorum... ...ve yani... ...her dakika... ...şey olsun diye... ...ve her iki dakikada bir antik kent ya da antik yerleşim tabelası görüyorsunuz... ...Mersin'den Silifke'ye doğru giderken... Hı hı. ...şimdi... ...benim çocukluğumda gene Anadolu'da... E, ...benim pardon şeyde köyümüzde... E, ...bir hoş çiçek vardı... E, ...bu çiçekleri... ...şey... E, ...kökünü çıkartırlardı, salep olsun diye e, dibindeki o yumruyu alırlar, çiçeği fırlatır atarlardı. Meğer bu yalnızca Gülnar'da yetişen dünyada, yalnızca orada yetişen bir orkide cinsiymiş. E, i̇ki sene evvel gittiğim zaman beş altı tane bulabildim, başka yok. Hiç kimsenin de derdi değil, Kesinlikle. kalmamış hiçbir şey... Şimdi bak aklıma geldi e, gelirken. Hı hı. Şu Anadolu topraklarında 9000 tür bitki var. Bunun 300 tanesi yalnızca ve yalnızca ülkemizi yetişiyor. 300 tanesi endemik. Büyük rakam. Büyük rakam. <gülüyor> Büyük rakam. Pardon. Bugün her gün bir gazete e, ilanı ya da televizyonda bir haber olarak görüyorsunuz. İlan diyorum, bir haber olarak görüyorsunuz. Hı hı. Birileri bir takım böcekleri, bir takım bitki türlerini yak kaçırırken yakalandı evet. diye. Evet. Evet. Şimdi ee, bakın Avrupa kıtasından ülkemizdeki hayvan türü 15 kat fazla, bütün Avrupa kıtasındakinden 15 kat fazla. Bunlar bilimsel gerçekler. Evet. Ülkemizde doğal olarak olarak 120 cins memeli hayvan var. 120 cins bizim bile bildiğimiz evet. 440 cins kuş umarım azalmamıştır 13 cins sürüngen 350 cins balık türü yaşıyor bunları biliyor muyduk pek çoğumuz bilmiyoruz ya, ya, ya. şimdi bunlardan gene ilginç bir rakamlar dizisi Lütfen. 15 memeli hayvan 45 kuş türü ve 8 tür sürüngen türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biz biliyoruz evet Bilginç. Mesela her yıl ülkemizde... Ee, ...11 santim kalınlığında... ...Kıbrıs Adası kadar 11 santim kalınlığında... ...toprak... ...denize akıyor. Tabii. İnanılır gibi değil. Korkunç. Onun için ben... ...Anadolu'da bir gittiğim yere bakıyorum... ...bir başka gittiğim zaman... ...ne yazık ki... ...orayı eski halinde bulamıyorum. Değil mi? Tabii ki hiçbir şey... ...ölüler ve deliller değişmez tabii ki. Ama... ...ama... Ee, olumsuz gidiş ne yazık ki fazla. Ee, bunu herhalde ...aklı yerenler çaresinde düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Vallahi öyle ümit edelim, yani <gülüyor> ümit etmek iyidir tabii, diyelim, tabii. öyle diyelim. Şimdi Toroslara dönelim yine dönelim. İsa abi ve e, e, yaptığınız fotoğraflardan da e, Hı -hı. anlatarak. Tabii. E, o da bir örnek tabii sayılır. E, ...yani ses de görüntüdür bir yerde diye inanırım... ...radyo tiyatrosundan gelerek... Tabii. ...dinleyicilerimizle paylaşarak... ...yani Toroslar'a da tekrar dönelim bence... ...tabii... buyurun ...şimdi... E, ...giderken bir yere... E, ...kitap okuyoruz... Dedik. Ya, ...mutlaka kitabını okuyacaksınız... ...burada kimler yaşamış... ...nasıl yaşamışlar onları bileceksiniz... ...güleceksiniz... Gidecek olanlara birkaç önerim var, birkaç şeyim var. Yalnız toroslara değil, tam toroslara gitsinler daha çok sevinirim. Bir kere toroslar hele yukarı taraflarına gittiğiniz zaman e, Türkçe'nin en bozulmamış hallerini göreceksiniz. Değil mi? Değil mi? Evet, <gülüyor> en bozulmamış halleri vardır. E, kimi öyle sözcükler duyarsınız ki hayrete kapılırsınız. Daha vel pek çok yerde söyledim. Söz gelimi benim Durmuş Ela amcam. Eee işte bir gün eşeğini kaybetmişti bizim geldiğimiz için. Eee heyecandan eşeği bağlamamış. Sonra e, bir buçuk gün sonra aramaya gitti. Dönüp geldiği zaman "Nerede buldun Durmuş el amca?" dedim. 87 yaşında mı ne bir sandır. "Canım nereye gidecek? Ekenekte yayılıp dururmuş." dedi. Şimdi ekenek Geldim, baktım tarama ve derleme sözcüklerine tarla demek. Ya, şimdi bakın Kodak ne kadar, ne kadar da ilginç bir sözcük değil mi? Ekmek, evet, ekenek, ekenek, kökler ne kadar çok hoş. ilginç, çok güzel. Evet. Ee, şimdi ben tabii bir fotoğraf sanatçısı olduğum için üniversite dersini veriyorum. Evet. Kodak sözcüğünün e, İngilizce'de Kodak sözcüğü yok Hı. bir zamanlar. Hı. Kodak sözcüğüne en yakın sözcük ...Amerika'nın batı kıyılarındaki bir küçük adacık, Kodaya adası. Hmm. Orada da bir ayı yaşıyor, ee, o da Kodaya ay ayısı. Tabii böcek böcek yaşıyor, bitki bitki var da tamam. başka insan falan yerleşimi yok. Oysa Türkçe'de, bizim Türkçemizde bin yıldır iki sözcük var. Kodak ya da Koduk. İkisi de aynı anlama geliyor, Kodak... K O D A K Kodak hı hı. ya da Koduk. İkisi de eşek sıpası. <gülüyor> Sıpa ama ben <gülüyor> evet, evet, evet. vurguyu şey yapmak koduk için. Bizim Bayburt'ta da <gülüyor> Bayburt'ta da var <gülüyor> tabii. Vardır, vardır, tabii. Evet. koduk derler. Kim yörelerde Kodak derler. falan. Şimdi işte eee fotoğraf O zaman bu bu ismin telifi bizde. E bizde tabii <gülüyor> ama adam öyle bir firmasına şey uydurmuş. Bunun gibi bir kitap hazırlıyorum aslında. Ee, Türkçedeki ilginç sözler sözcükler diye. Güzel. Ee, kimsenin çok bilmediği hatta hiç kimsenin bilmediği kimi sözcükler var. İnanılır gibi değildir. Neyse biz gene konumuza dönelim. Şimdi bir gezgin bir fotoğrafçı olarak ben Anadolu'ya çıkarken yanıma şunları alırım. Mutlaka bir şiir kitabı. Ama mutlaka bir şiir kitabı. Evet. Mutlaka bir müzik çalar. Yanımda olur. Bir ses aygıtı mutlaka olur. Sonra bir bıçak... ...bir elma koparttın. Ya da bir başka bir meyve buldun dağın başında. soyar yersin. Ya da bir değnek keseceksindir. Yolda yürümen için. Sonra bir... Şu pantolonumun askı şeylerine bir düdük bağlarım bir iple. Mutlaka o düdük yanımda bulunur. Çok uzaktan bile sesi duyulabilecek bir düdük mutlaka taşırım. Düdük neye yarar? Düdük çok şey, şeye yarar. Cep telefonu her yerde çekmiyor. Oysa tutalım ki ben düştüm ayağımı kırdım. Tabii tabii tabii. tabii. Ancak düdük çalarsam... Tabii e tabii çok önemli bir, bir şey. Bir çukura be. düştüm. Çok önemli bir şey. Kimlerden tabii. bilecek? tabii. ...bunları mutlaka... ...yanıma alırım... ...şimdi... ...fotograf... ...çeken insan... ...salt fotoğraf ...çekiyorsa bile... E, ...kimi şeylere dikkat etmesinde sonsuz fayda var... ...şimdi burada hemen bir... ...ara veriyorum... ...şimdi... E, ...kimi misafirliklere gittiğim zaman... ...önünüze... ...benim önüme çok çıkarıyorlar... ...fotografçıyım diye... Adam Vietnam'a gitmiş ya da Malezya'ya gitmiş ya da Singapur'a gitmiş. Sonsuz miktarda anı fotoğrafı getirirler ve hani ben fotoğrafçıyım ya göstermeye çalışırlar. Şimdi hiçbir fotoğraf endişesiyle yapılmamış. Sadece ona hoş gelen kimi anı fotoğraflarını çekmiştir. Misafir olduğum için de bir şey de diyemiyorum ve hayatımda bu kadar sıkıldığımı hatırlamam. Amin ediyorum. Şimdi ha, o zaman ne yapmak gerekiyor? Bir, ey iyi insanlar, gelen misafirlerinize sonsuz fotoğraf göstermeyin. Seçin on tane, yirmi tane, otuz tane. Atasözü gibi olsun bu. <gülüyor> Şimdi fotoğraf, bir yerde bir fotoğraf konusu gördünüz. Onu hemen çekmeyin eğer kaçmıyorsa. Etrafında dolaşın. Oradan mı, buradan mı, şu ışıkta mı, şu bir... ...bak elektrik direği geliyor... ...ya da bilmem ne oluyor... ...onları görmeden çekebilir miyim... Gibi, ...bir mi? fotoğraf endişesi olsun... Değil mi? ...bir şey kaçmıyor ki... ...kaçıyorsa tamam çekin... ...bir olay varsa çekin... ...yoksa yoksa konu ilginç diye... ...size ilginç geldi diye... ...her deklan şöyle basmanız... ...onun iyi fotoğraf olacağı anlamına gelmiyor... ...değil mi? Şimdi İsak Paşa Sarayı çok güzel... ...Safranbolu çok güzel... ...Gül, Menekşe, Lale çok güzel... ...Küçük bir çocuk harika... Çok güzel. Eyvallah. E, yaşlı bir teyze, amca çok güzel. Yaşamış çünkü. E, ama biz deklanşöre bastığımız zaman ondan iyi fotoğraf çıkacak anlamına gelmiyor. Peki bu iyi fotoğraf dediğimiz ne? Anadolu'da dolaşırken Hı -hı. E, iyi fotoğraf diye neyi kastediyoruz? Hı -hı. Öyle ya. Bu salt Anadolu'da dolaşırken değil e, her zaman lazım olacak. Birkaç reçetesi vardır bunun ama... Fotoğrafta öteki sanatsal eylemler gibi disiplin işi, yani üstüne düşme işi, uykularınızı kaçırma işi, kalkıp oturma işi gece uyurken. Yani. Şimdi kimi bazı şeyler var, onlar işin püf noktası. Ee, herhangi bir konu seçtiniz, bu konuyu doğru seçeceksiniz. Konunuz ne? Hı hı. Neyse o konunuz... Onu doğru seçeceksiniz. X, Y, Z her neyse. Ee, sahiden bu konu... ...çekmeye... ...göstermeye değer mi? Elinizdeki fotoğraf makinesi dijital diye... E, ...her önünüze gelen... ...görüntüye basmayın. Dünyada... ...hiçbir fotoğraf... ...çift kare değildir. Güzel. Yani Guevara'nın fotoğrafı bile... ...tek karedir. Eğer... Masanın üstünde elma armut muz ne bileyim koyduysanız hazır paraflaş ışığıyla da onu çekiyorsanız 3582 tane aynısını çekebilirsiniz tamam. Ama anlamlı an fotoğrafı yani kırda bayırda çektiğiniz hiçbir fotoğraf hiçbir fotoğrafın aynısı olamaz çünkü saniyenin. Tutalım ki sekiz bir binde ikinci biri kadar bir zamanda çektiniz. Tabi. İkincisi ikinci sekiz binde biri kadar bir zamanda çekilmiş demektir. Tabi. Her saniyenin bilmem ne kadar zamanda bir değişme söz konusu. Şimdi çok önemli gene başka bir e, püf noktası. E, bütün bu söylediklerim aslında e, yalnız fotoğrafta değil, e, yazı yazarken de, resim yaparken de ya da başka şeyler yaparken de lazım olan formüller. ...konumuza... ...iyi yaklaşmamız lazım... ...şimdi konumuza yaklaşalım derken... ...kim insanlar eskiden... ...konumuzu sevmemiz gerekir derlerdi... ...ben aynı kanında değilim... ...konunuzu illa sevmek durumunda değilsiniz... ...ama Elginç. konunuzu... Hı. ...konunuzu iyi anlamak... ...ve ona yeteri kadar yaklaşmak gerekiyor... ...şimdi... ...ilginç dedin söyleyeyim... ...tutalım ki ben... Ee, Savaş aygıtlarının, tüfeğin, topun ne bileyim ona benzer bir işin fotoğrafını çekeceksem, Hı -hı. yapacaksam Hı -hı. onu sevmek zorunda değilim. Doğru doğru evet. Öyle mi? Öyle. Evet. Mussolini'nin fotoğrafını çekiyorsanız. Hitler'i Mussolini çekeceksem, Mussolini'yi çekeceksem niye sevmek şey? zorundayım kardeşim? Hayır, hiç alakası yok. Hiç doğru, ilgisi yok doğru. ama konumu bilmeliyim. Ama a, evet şeyin de Vairoon, Volkang, Volkang, Volkang önemli bir lafı bana göre önemli bir laf vardır. Hı der ki karşı olduğumuz şeyleri tanımalıyız der. Mesela. Yani birleştirdim bunu hakikatte. Son doğru. derece doğru söylüyorsun. İnsan çünkü tanamazsam ona gerçek karşı karşı bir veremezsin. Veremem. Ki. veremem. Tabii ki. Evet. Tanımaz. Zaten tanımıyorsan nasıl karşı oluyorsun? Nasıl karşı ol? Bravo. O daha güzel. O ya daha tanımayan güzel. adam, Neye o zaman siz? kötüye koşullandırılmışsın. Bravo. Şimdi kimi ülkeler bir zaman, şimdi kimi ülkeler, ve ni için demeyelim. Hı hı. Kimi ülkeler ya da kimi şeyler, kimi kavramlar. ...kötüdür denirdi. Bize hep kimi şeyleri kötü diye... ...şey yaptılar. Evet. Kimi şeyleri de iyi diye... ...koşullandırdılar. Acaba gerçekten iyi dediğimiz iyi mi? Değil mi? Kötü dediğimiz kötü mü? Yani. Herakletos'un bir sözü var çok severim. Gene döneceğim bu fotoğraf tamam, formülleri tabii, ya da... Tabii, tabii. ...sanatsal eylem formüllerine. Herakletos'un bir sözü var... ...tam tamına... ...benim dediğim gibi olmayabilir ama... ...buna, buna benzer bir şey. Diyor ki... Ee, ...kötü olanlar kötü... ...tamam biliyoruz kötü... ...kötüler tamam... ...ama iyi diye... ...bellediklerimizden de acaba... ...sakınmamız gerekmiyor mu diyor... ...ona biraz kuşkulu bakmamız... ...gerekmiyor mu diyor... Güzel. ...altında 8000 bin roman... ...on üç bin... Tabii, tabii. ...inceleme tabii, kitabı tabii, olan tabii, bir tabii, söz... Tabii, tabii, tabii. ...şimdi dönelim tekrardan... Ee, ...fokus... Ya da önce şu pardon yaklaşmayı bitirmem lazımdı fokusa geçmeden. Şimdi yaklaşma dediğimiz şey iki anlamda yaklaşma. Yani bir fiziksel olarak mesafe olarak o olaya yakın durmak Hı -hı. yeteri kadar yakın durmak yani karşı ta dağın tepesinde bir adam var ta bu dağın tepesinde adamın vesikalık fotoğrafını çekemezsin. Ya. Ha yaklaştırırsın bilmiyorum kaç bin TL'lik... ...bir objektifle... ...ama o... E, ...yanına gidip de yanından bakmanın aynısı değil... ...tabii ki... ...bu fizik olarak böyle... ...tabii ki. ...şimdi... ...bu bir, iki... ...bu yeteri kadar yaklaşmak... ...dediğimiz şey... E, ...konuya... ...konuyu anlamak bakımından... ...yeteri kadar yaklaşmak... ...onu iyice bileceksin... ...ki... ...onu dört nokta bir çerçeve yapacaksın ona. Bu ister yazı ister bilmem bir şey. Olsun. Evet. Yani o yakınlaşmayı kuramadıysan... ...merdivenin niçin merdiven olduğunu... ...köprünün ne demek olduğunu... ...köprü niçin kurulur onu bilmiyorsan... ...köprü kavramını bilmiyorsan... Değil mi? ...bir şeyden bir şeye bağlantı yapamazsın. Tabii. tabii. Şimdi... E, ...fokus dediğimiz şey... ...e... Yine bütün sanatsal eylemlerde de önemli olan bir şey. Biz hayatın içinden seçtiğimiz o dört noktadan neyi net virgül, neyi ne kadar net, neyi ne kadar flu, neyi esketeceğiz, neyi o dört noktanın içine alacağız? Fokus bu. Neyi netleştireceğiz ya da neyi yok sayacağız, neyi kayıracağız, neyi asla almayacağız. Fokus bu. Çok evet. Şimdi çıktığınız zaman bir yere kimisi milyonlarca görüntü var önünüzde. Milyonlarca konu var yazacak, çizecek, fotoğrafını çekecek, yapacak. Anladım da bu sonsuz görüntü evreninin içinde ben hangi 4 noktayı göstermeliyim? Bütün, ki, mes bütün mesele burada. Tabii ki ki benim anlatmak istediği ha şu masanın üstüne mi çıkmalıyım? Kayanın üstüne mi gitmeliyim? Bir dalın arasından bakmalıyım. Gelip özel alanı 75 santimden mi bakmalıyım? Tabii. Bu bir kişi ise. Tabii. Ya da makro bir objektif mi yelemeleyim? Bu aynen yazıda da var. Tabi. Ya bu söyledikleriniz aynı, aynı Aynısı şey, yazıda aynı şey, da var. Aynı şey. Tabii, tabii. Ee, fırçasında da var. O kadar. Hepsinde tabii, var. Tabi Hiç hiç kuşku olmasın. Hepsinde var. Notalarda da var tabii canım. Şimdi contrast bir de contrast e, durumu var. Kontrastı da biz iki biçimde e, almalıyız. Hem yazınsal şeylerde hem fotoğrafta. Bir kere ışığı, gölgesi e, iyi olmalı. E, Sücemizi arkadan ayırabilmeli. E, mümkünse yanal ışık ve biraz ters ışık kullanmalıyız falan... Ee, ...siyahı siyah... ...beyazı beyaz grisi gri... ...öteki renklerden... ...öteki arkadaki... ...şangırtıdan... Jungle, jungle'dan ayrılması lazım... ...sücemizin... ...öyle bir kontrastı olması lazım... 2 kontrastlı bir de metafor olarak düşünürsek... ...yani atıyorum uzunla kısa gibi... Evet. ...şişmanla zayıf gibi... Evet. ...zenginle fakir gibi... ...siz çoğaltın aklınızda... ...böyle kontrastlı da bakmak gerekir... ...bir fotoğraf yaparken. Öbür türlü... E, ...her şeyin dümdüz olduğu bir ortamda... ...yani... ...her şeyin gıpkırığı... ...ve bir müzik düşün ki... ...bunu... ...kimse dinlemez. Ya. Öyle Hiç ya. Anlamı da yok. Yok. Şimdi en önemli şeylerden birisi de... ...yeni açılar bulmak. İnsanoğlu daha evvel... ...sizden evvel kimi şeyleri yapmıştır. Siz de elbette bunları görmüşsünüzdür. Aynı şeyi ben de çekeceksem, ben de yazacaksam, ben de resmini çizeceksem üneyi e yapıyorsun kardeşim. Yapmışlar zaten bunu. Ne gerek var? Yeni bir açı bulacaksın. Bravo. Yeni bir Bravo. yeni bir söyleme biçimi bulacaksın. Bravo. Her konu, her şey yeni farklı kimi söylemler gerektirebilir. Tabii. Başka sözcükler gerektirebilir. Tabii. ...her sözcüğü kuyumcu terazisi gibi tartarak oraya koymak gerekiyor. Ama bu işin bu işin emeği de, emekçiliği de, güzelliği de, kuyunculuğu da bu. Tabii ki. Bu işin tabiatı bu. Tabii ki. Tabiatı Tabii ki. bu. Tabii. Şimdi bazı genç arkadaşlarım sağ olsunlar... ...iyi niyetli ve çalışkan genç arkadaşlarım da... ...oyun yazarı olarak bana gelip tanışıyorlar. Evet. Ya, ya biz işte başladık, başladım şu oyuna. Bu çok yaygın da bir şey. Hı hı. Fakat 20 sayfa erledim, daha ileriye gitmiyor... Evet. Ben de şöyle dedim. Yani o 20 sayfayı bir kenara koy. Evet. O bir defa cebimizde dursun. Evet. Şimdi oyun 21. sayfadan başlasın. Evet, çok güzel. Bir çok bakalım güzel. bakalım onu. Çünkü evet. eğer A B C D E diye gidersek bu F'ye geldi mi bu iş biter zaten. Kesinlikle. Aynı sizin çerçeve Kesinlikle. çizmek, yaklaşmak, Kesinlikle. fokus Kontrax dediğiniz şeylere son derece ilişki değil mi? Aynen. Mesela Anton Çeo izin verirseniz bir hemen bir cümlede. Yani hakikaten heyecanlandım doğrusu. Hı hı. Bu sanatların arasındaki ilişkiyi de göstermesi açısından hakikaten sizin konuştuk, sözde söyledikleriniz ilginç oldu. Yararlı da oldu bence. E şimdi Anton Çeo'nun oyunları, hemen hemen bütün oyunları, büyük oyunları her şey olup bittikten sonra başlar. Hı hı. Her şey bitmiştir. Evet, evet. Vişne bahçesinde sıfırı tüketmiştir aile. Evet. Biz işte Paris'e gidip ev sahibesinin, koru sahibesinin, vişne korusunun sahibesinin orada beş yıl yaşadığını, sıfırı tükettiğini, gelip koruyu satmak istediğini daha oyunun birinci paragrafında öğreniriz. Evet. Sıfırı tüketmiştir zaten, gitmiştir, gelmiş, her şey yani olabilecek her türlü şey bitmiştir. Evet. Oyun son eşikte başlar. Eşi oyun kişileri eşiyi atlayınca orada biter oyun. evet. oyunlar. Evet. evet Şimdi ben Anton Chekhov'un ben Chekhov diye e, okuyorum evet, da evet, kimileri evet, Chekhov diyor. Evet, o da doğru, o da Anton doğru. Anton Chekhov'un e, hikayelerindeki ya da oyunlarındaki Hı -hı. mantığı... şuna benzetiyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Şimdi Anton Chekhov bize ya da Chekhov bir derenin... nerede başladığını, nerede doğduğunu. Nerede çağırlamaya başladığını ve nereye döküleceğini baştan sona didaktik biçimde anlatmaz. Anton Çekov bize şunu yapıyor. Dereden bir kesit ve biz orada her şeyi anlıyoruz. Nereye, nereden başlamış, tabii, nerede, tabii. nasıl dökülüyor. Tabii. Ve yazınsal metin bittikten sonra Anton Çekov'ta, bittikten sonra kala kalıyorsunuz ve sonra onu köpürtmeye başlıyorsunuz. İçinizde çoğalıyor. Evet Evet. Şimdi bu hem, hem bir tiyatro oyunu için geçerli hem bir yazı hikaye için geçerli ee, roman için de geçerli tabii, ama tabii, tabii, günümüzdeki tabii. çok satar romanlarda böyle bir şey hayır, yok Hayır hayır onları düşünürüm. zaten edebiyat dışı kabul ediyorum. Yani evet. ee, bu fotoğrafta da geçerli bir şeydir hadi, hadi. yani şunu hep söylemeye çabalarım ben ee, sanatsal eylemin avucunun şu avucunun içinde bir şey saklıyor. O bir şeyi bana bu budur, bu kalemdir, bu silgidir, bu paradır demiyor sana. Onu sana bir şey var elinde, onu hissettiriyor. Hikaye bitiyor, yazı bitiyor ya da tiyatro bitiyor ve siz durup düşünmeye başlıyorsunuz. ...çoktan bitmiştir... ...çok güzel... ...nokta Çok. koymuş... ...bitmiştir ama... ...sonra siz onu köpürtüyorsunuz... ...mayalıyorsunuz... ...zenginleştiriyorsunuz... ...çok güzel... Çok güzel. ...çok güzel... ...öyle düşünüyorum... ...evet İsa abi... E, ...zannediyorum vaktimizde oldu... ...ne çabuk... ...evet... E, ...vallahi o kadar güzel geçiyor ki... ...epey de not var önünüzde ama... E, ...nasıl durumumuz... E, ...ana kumanda masasındaki... ...Suat arkadaşıma soruyorum... ...sevgili dinleyiciler... Evet sevgili nice, biraz daha vaktimiz var e, İsa abi. E, bu arada notları arasından e, bir not kağıdı çıkarttı. Çok dikkatlice bakıyor sevgili İsa Çelik. E, abi buyurun. Şimdi bu programın sonunda hep bir şiir okuma geleneği var ya. Evet. Okuyacağımız şiire hazırlık olsun diye Melih Cevdet Anday'ın Gelecek Şiirinin okuyorum size. Rahatı Kaçan Ağaç kitabından. Protohippus atın ceddi, dinotorium filin ceddi, biz insanın cedi, gelecek mutlu insanın, diyor Meliçe'de adamlar. Çok güzel, harika. Şimdi size Meliçe'de adamdan e, hoş bir şiir okumak istiyorum. Anı, bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu anılacak şey değil, apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek atları gibi, sevdiğim sokağı atları gibi, Bütün sevdiklerimin atları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken o dalgınlık bundan, Tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm. Kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan bakur, sade Davranışınız geliyor Bir çit güvercin havalansa Yanık yanık koksa karanfil Değil, unutulur şey değil Çaresiz geliyor aklıma Çok güzel Çok güzel, sevgili dinleyicilerimiz Ben de Behçet Necati Gil'in Dağlarda ateşler yandıkça Şiirini sunarak veda edelim Dağlarda ateşler yandıkça o da karanlık ''Odadan dışarı çık, Şehir karanlık, Şehirden dışarı çık, Korkma, yürü bir hayli yürü, Gördün mü dağlar başladı artık, Korkun dağılır rüzgarda, bekle biraz, Dağlarda ateşler yandıkça, Karanlıktan korkulmaz, Dağlar karanlık, dağlara yukarı çık, Korkma, yürü bir hayli yürü, Az daha yukarı çık, Birbirinden uzakta, gördün mü ateşler parladı artık, Şimdi dağlar kaldı yine ardında. Odan yendi karanlığı, ölümü. Dağlarda ateşler yandıkça, karanlıktan korkulmazmış. Gördün mü? Çok güzel. Sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızda bugün burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın İsa Çelikti, sanatçımız. İsa abi için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, haftayı aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz